Vazgeçir, fakat nızlıkta fakat müminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi'l-alemin. Vesselahü ve sallamü ve ala sığıdına Muhammed ve ala alehi ve Aziz kardeşlerim El-Şura suresinin 27. ayetinde Allahu Teala yeryüzünde kurmuş bulunduğu ekonomik dengelerin nedeni üzerinde bizi bilgilendiriyor ve buyuruyor ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Velo bıst Allah'ı rızka lı übaddi lı bıgau fil arıb, vıla ki yınezil bı kaderı ma yısha, innu bı übaddi xabirı ki Allah, eğer Allah kullarına sınırsız rızık verseydi dünyada azarlardı. Fakat o dilediği miktarda rızık verir. Okullarından haberdardır, onları görmektedir. Allah demek ki herkese istediği kadar rızık verecek olsaydı yeryüzünde azgınlık olurdu, hayat olmazdı. Allah gördüğü halde, bildiği halde bu işi yapıyor. Bir tahmin üzerinden değil, bugünkü rızık dengeleri. Aksine bir plan üzerinden bunlar. Kardeşlerim, çok tefsir konusuna girmesi gerekmez ama, bu mübarek ayetin sırrını biraz daha iyi anlamak için bir düşünce paragrafı açmak istiyorum. Bakınız insanlık bugün açlık söz konusu olan yörelerde dahil bolluk çıldırmışlığı yaşamaktadır. Evet, Acından ölen çaresizler var bu dünyada. Ama dünyanın geneli olarak ekonomi fazlalığı, para fazlalığı söz konusudur. Üretim çıldırmış durumdadır. Tüketim ölçüyü kaybetmiş durumdadır. Bu kadar bolluk olunca her türlü nimeti kastederek söylüyorum, bu kadar bolluk olunca insan ne düşünür? Herhalde ibadette, imanda insanlık artık zirveye gelir. Görüyoruz ki öyle olmuyor. İnsanlar fakirken daha iyi Müslüman oluyorlar, nimet bollaşınca maalesef Allah'a isyan da bollaşıyor. Bu ayetin bugünkü hayat tarzını anlamamıza ciddi katkıları var kardeşlerim. Allahu Teala'nın rızık dengesi kurması. Yani bazı kullarını zengin, bazı kullarını fakir. Bazı kullarını her şey üretebilir, bazılarını da hiçbir şey üretemez. Bazıları işçi olarak aranır, bazısı iş arar bulamaz. Bazı topraklar bir kalem bile diksen neredeyse elma verecek kadar mümbit, bazı topraklara da gübrede atsan buğday da bitirmez. Bazı bölgeler günlük yağmur bulur, bazı bölgeler hiçbir şekilde yağmur göremez, kuraklık yaşar. Bir insan büyük bir sermaye ile bir işe girer, çok geçmeden iflas eder, elindekini de kaybeder. Öbür insana bakarsın, basit bir sermaye ile girdiği işe, çocuklarını devre, çocuklarına devrettiği zaman servet devretmiş olarak son verir. Yani Allah bir denge kurmuş. Biz bu dengeyi, fakirlik söz konusu oldu, bizim payımıza fakirlik ve kıtlık ve yokluk düştüğü zaman, bu dengeyi bir azap olarak görürüz. Zengin, işi yerinde verimli toprak sahibi birisi de şanslı olduğunu zanneder. Yanlıştır bu anlayış. Neden? Çünkü zenginlikle fakirliğin ne farkı var İkisi de aynı cennet veya cehenneme gitmek üzere imtihan ediliyor olduktan sonra ne zengin, zenginliğinden dolayı artı bir puan kazanacak ne de fakir, fakirliğinden dolayı eksi bir puan kazanacak Zenginlik ve fakirlik, toprağın mümbit olması veya olmaması çok yağmurlu bir yerde yaşamak veya kurak yerde yaşamak ahiret sonuçlarını değiştirmiyor olduktan sonra ne fakir şanssız ne zengin şanslıdır diyebiliriz İkisi de imtihan çünkü Allah kullarını görerek bilerek böyle bir plan takdir buyurduğunu söylüyor. Dünyanın sadece ahiret açısından değil dünya hayatı açısından da incelendiğinde bu şekilde olması gerekiyor. Herkes servet sahibi olsa fabrikalarda kim çalışır? Köylerde kim ziraatin kahreni çeker? Demek ki bir kısım insanların muhtaç bir kısım insanların da patron bir kısım insanların çok zeki başka bir kısım insanların zeki değil ama din dinç kabiliyetli eli ayağı güçlü olması gibi seçenekleri Allah koyuyor tıpkı geceyi ve gündüzü aydınlığı ve karanlığı beyazı ve siyahı yarattığı gibi toprağı ve denizi yarattığı gibi bir plan var kaderimize razı oluruz evet daha iyisi olması için uğraşırız gereken budur ama mevcudu da isyan etmeden yaşarız böylece Rabbimizin rızasını da kazanırız, dünyayı da kazanırız ve bir müslüman olarak biz mal sahibi olmayı ya da dünyalık imkan sahibi olmayı hedef olarak görmeyiz araç olarak görürüz neden? ben ahiret için var isem dünyadaki hiçbir şey benim hedefim değildir hani diyorum ya ahiret için varım bu için benim hedefimi gösteriyor o zaman ben değerlendirme yaparken ahiret için olan şeyleri öncelikli tutarım onları gaye haline getiririm onun dışında maldı, evdi, yoldu, ticaretti bunlar helalinden temiz olacak ve benim büyük gayem Allah'ın cennetini kazanmak gayeme hizmet eden sebepler olacak böyle değerlendireceğim böyle kabul edeceğim aksi takdirde ahiret için yaşadığımı iddia ederken dünyalık olurum şeytan da bu amaç hatamı beni cehenneme sürükleme sebebi olarak değerlendirir Allah muhafaza buyursun bu sebeple kardeşlerim mal konusunda bu Eş Şura suresinin 27. ayetinden yola çıkarak diyoruz ki mal konusunda Müslümanın hedefleri olması lazım bu hedeflerin başında da kesinlikle mal helal ve temiz, meşru yollarla gelecek çalması olmayan, rüşveti olmayan, faizi olmayan, hilesi olmayan hak edilmiş malımız olacak ve bunu elde ederken de yani bu standartta helal bir mal elde ederken de ibadet ettiğimizi bilmiş olacağız ibadet ediyoruz biz mal kazanıyoruz ama ibadet ediyoruz elbette öğlen namazının yerine parayı koymuyoruz ama namazdan sonra para kazanmamızı emreden de Allah'tır diyoruz İsraftan ve cimrilikten uzak duruyoruz böylece şu dünya içindeki malıyla, balığıyla, madeniyle, havasıyla, suyuyla, insanıyla her ne varsa bu dünyada topluca Rabbimizin rızasını kazanıp cennete giren kullarından olmamızı sağlıyor bunun konuşması kolay olduğu kadar uygulaması kolay değil şüphesiz ama dünyada kolay ne var kardeşlerim bir bardak suyu bile yudumlayıp gitmezsen yani yöntemini kullanmazsan boğar seni bir bardak suyla boğuluyor insan her şeyin bir yöntemi var her şeyin bir çilesi var mal kazanıp ee, zengin olmanın da bir yöntemi ve çilesi var onu bile becerip Rabbimiz'in cennetine girme sebebi yapabiliriz Allah'ın izniyle O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin Mini